Çok iyi. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadan <gülüyor> hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık programına hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk ee, Uzun bir aradan sonra tekrar stüdyodayım. Tabii ki geçen haftaki programda da ben konuşuyor görünüyordum ama o bayağı önceki bir zamana ait bir kayıttı. Ee, stüdyoda iki konuğum var bugün. Ee, Zeynep Gülşen ve Yasemin Engin Öz. Ee, hoş geldiniz. Hoş Merhaba, hoş bulduk. Ee, sağ olsunlar. Onlarla önceden haberleşip güzel bir etkinliği biraz duyuralım e, diye e, buluştuk aslında bugün stüdyoda. Ama onun üstüne de biraz önce aramızda da konuşurken sadece etkinlikten değil onun getirdiği açılımlarla biraz da kendi kimliklerimizi de ortaya koyarak böyle kritik bir bütün bu e, meseleye yani konunun ana temasına dair bir okuma yapalım. Konuşacağımız şey Eko Dizem Konferansı ee, Yapı Endüstri Merkezi'nde e, düzenleniyor. Ee, onun, onun odağından e, Bizim bir şekilde dallanıp budaklandıracağımız bir tartışmaya doğru açmaya çalışacağız. Sizi ama önce tanıyalım istiyorum ben. Sonuç olarak açık mimarlık programındayız ve mimarlarla da beraberiz. Şimdi bir yandan siz hem bu işi organize ediyorsunuz hem bu işin yayınını da yapıyorsunuz. Öyle bence başlayayım. mesela Yasemin kimsin sen? Evet. <gülüyor> Ben yüksek mimarım <gülüyor> diye geçiyor. Teknik üniversiteden mezunum. Hem yüksek lisansım hem de lisans eğitimimi orada aldım. Sonrasında aslında hep lisans, yüksek lisansta tezim de mimarlık eleştirisi, mimarlık yazınlarındaki mimarlık hı hı. eleştirisi üzerineydi. Oradaki amacım da eleştirilen bir bilgi, mimarlık bilgisinin üretildiği meselesi üzerinden yola çıkmıştım. Hep akademik tarafa ilgi duymuştum ama kısmet olmadı. Hep Piyasada bir süre hmm. mimarlık yaptım. Daha sonrasında da depo yayıncılığın kuruluşu sırasında yine mimar yayıncılığı yapan mimar arkadaşlarla bir araya geldik. Ve işte 21 Mimarlık ve Kent Dergisi olarak ilk biz onu daha önceki 21'den sonra hmm. bir tasarladık. Sonra bir süre 5 yıl kadar 21... Mimarlık dergisi de çalıştım. Sonra Yapı Endüstri Merkezi'ne geçtim. Yapı Dergisi'nde yazı işleri müdürü olarak son bir yıla kadar çalıştım. Hı -hı. Son bir yıldır da genel yayın yönetmenliğini yapıyorum derginin. Böyle ben. bir geçmişim var. <gülüyor> Zeynep? Ben de okuldaşınız olarak teknik üniversiteden mezunum. Sınıftaç sayılır mıyız? Biz Tabii ki. Mi? <gülüyor> Cenk'le Mimar Proje Stüdyosu'ndan arkadaşım. Ben de peyzaj mimarıyım. Peyzaj mimarlığının ilk mezunlarındanım Itun'un. Ben de eğitimim sırasında daha çok meselenin kültürüne ve kavramlarını inceleyerek yaptığımız araştırma ve projelerinin konumu, yereli, toplumu, onlarla ilgili olan analiz ve çalışmalarına hep ilgi gösterdim. Ve mezuniyetim sonrasında ilerlemem bu yönde oldu. Daha çok deneyim, kültür, o ülke ve yerelin... E, mimarlık gündemindeki olan olaylarla ilgilendim. E, bu sebeple de önce Bilgi Üniversitesi'nde tasarım, kültürü ve yönetimi programına dahil olup Domus Akademi'de kültür deneyimi tasarım üzerine master programında yer aldım. 2010'da döndüğüm gibi <gülüyor> e, etkinlikler bölümünde yapı endüstri merkezinde buldum kendimi. Ve aslında hem eğitim geçmişim hem kişisel ilgi alanlarım ve üzerine biriktirdiğim bir takım akademik birikimler diyeyim şu an o etkinliklerde yansıyor. Çünkü o içeriği geliştirip insanları doğru odakta buluşturup bir paylaşım ortamı yaratmaktan hı hı. keyif alıyorum. Ben de son işte 2014'ten beri de etkinlikler yöneticisi olarak bu çapta çalışıp. Elimden geldiğince diğer arkadaşlarım ve senin gibi e, arkadaşlarımla sektöre dair bir takım e, yorumlar getirerek çevrenin ve kültürün gelişmesi için elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Süper. Ben şimdi özellikle istedim sizden tabii kendinizi tanıtmanızı. Şey, şu fark oluyor. Bizim programımızı tabii mimar olmayan da pek çok insan dinliyor. Ama çoğunlukla da mimarlık öğrencisi ya da mimarlığa hevesli olan insanlar dinliyor. Şimdi biz burada ağırladığımız her konukla beraber aslında mimarlığın kendisinin eğitiminin öncesinin ya da sonrasının kişiye kattıkları ya da kişiye verdiği ya da kişinin o eğitimden sonra alabileceği pozisyonlara dair de bir geniş bir böyle bir liste oluşturuyoruz aslında. Yani ilk programdan bugüne kadar gelen bütün karakterler bir şekilde mimarlıkla Doğrudan bulaşmış. ilişkili evet, bulaşmış kişiler ya da mimar olup başka şeylere bulaşmış olan kişiler. Bu bir yandan da çoğunlukla? onu bilmiyorum saymamız <gülüyor> lazım <gülüyor> açıkçası. E, o, o yüzden de önemli yani bunu da duymak istedim ve de siz ekodizan konferansını organize eden ekibi temsilen ve buradasınız yoksa 2000 ta kendisi misiniz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her Yok, ik ikisi de değil <gülüyor> süper <gülüyor> e, Tabii ki yani arkada burada ekip arkadaşlarımızı e, Hı -hı. dile getirmeden olmaz ciddi bir e, çalışma ekip çalışması var ama biz hani iki farklı departman gibi görüyoruz ve üstü merkezinde bir yandan da bu iki farklı departman aslında birbirinden bağımsız çalışan birimlerde değil. Birbirimizden beslenen bölümleriz. Şirket içerisindeki bir takım çalışmalarımız zaten hep bu yönde olmuştur. Ama bu konferans özelinde Yasemin ve benim burada olmamızın nedeni hem bunun fiziksel olarak dönüştüğü etkinlik hı hı. ve onun paralelinde de küliyat olarak insanların yayın olarak ellerine tutup o birikimleri inceleyebilecekleri de bir yayın olması Aynen. söz konusunda da Yasemin burada. şey yapalım isterseniz biraz böyle şimdi 15 Nisan'da e, evet. olacak etkinlik. E, tüm gün bir, bir sürecek. Bir günlük evet Hı -hı. bir günlük bir etkinlik tüm gün sürecek. E, Yapı Endüstri Merkezi ve de başka yerlerde de var tabii ki. Yani bununla ilgili aslında detayları belki birazdan veririz ama Hı -hı. yani bu Eco Design e, Konferansı ilki mi bu kaçincisi? E, bu yedincisi. Hı -hı. İlki 2008 yılında e, ekolojik mimarlıkta somut adımlar sempozyumu ismiyle e, başlamış bir etkinlik dizisi. E, aslında Türkiye'nin de şu an tartıştığımız bütün bu ekolojik ve sürülebilirlik hı hı. meselelerinin e, 7 yıl öncesinde bugünü gündeme yam getirmiş. E, 2008'den sonra e, 2009'da Eco Design konferansı ismine dönüşüyor ve Yeşil bina kavramının yapı ölçeğinde tartışılıp e, gündem oluşturulması nedeniyle yapının yeşil zirvesi başlığıyla e, bir spotla girişmiş bu alana. Hı hı. E, ve günümüze baktığımızda her yıl alt temalarla bu meselenin birçok farklı ölçeğini ve perspektifini masaya yatırmış bir etkinlik dizisi her defasında yapı, özür yapı endüstri merkezinde düzenleniyor. Hı hı. Bir gün sürüyor. Tam gün sürüyor ve ücretsiz bir etkinlik. Hı hı. E, dolayısıyla e, yüksek lisans doktor öğrencilerinden tutun da kamu özel sektör ve üniversitedeki akademisyenlerin e, ilgi ve katılımıyla gerçekleşen ücretsiz bir etkinlik. Hı hı. Bunu da bu şekilde sunuyor olmamız e, herkese eşit mesafede olmakla birlikte herkesin de e, katılım göstermesini sağlamak adına e, açtığımız bir alan. Ee, bu senede Yeşili Unut'un rengimiz şeffaf başlığıyla <gülüyor> giriştik. Bunun da birazdan senin sorularınla <gülüyor> e, detaylandırırız diye düşünüyorum. Ama Gelsen'in senin e, konferans paralelinde Benim derdiyle ilgili söyleyecekler. Benim aslında şöyle bir eklemem hı hı. olması gerekiyor. Ee, şimdi... Eko Design da, yemin etkinlikleri de aslında yemin çıkardığı yayınlar da e, şöyle bir şey. Mimarlığı aslında daha geniş bir kitleyle buluşturma amacını taşıyor. Yani yapı sektörü çok e, ilişkili olduğu hizmet alanı ve e, yani mimarlığı, mimarlık çerçevesinde tartıştığımız zaman hı hı. daha birbirini anlayan, daha dil olarak ortak dil e, amaç e, güden bir kitleyleyiz. Fakat Yapı Endüstri Merkezi'nin... Ee, şemsiyesi altında bir araya gelen kitle daha e, heterojen çok daha büyük bir kitle hı hı. ve o yüzden aslında yaptığımız işleri de farklı e, köşelerde duran insanları en azından bir bilgi paylaşımı sırasında bir araya getirme amacı taşıyor. Hı hı. Çünkü diğer türlü daha hani e, homojen kitleleri bir araya getirmek ve tartışma yaratmak daha kolay aslında. Belki daha da efektif ama diğer tarafla o ilişki tekrara dönüşüyor Evet ya. ilişki kuramadığımız zaman aslında atılması gereken adımları da atamıyoruz. Hı hı. Almamız gereken şeyleri de alamıyoruz. Biraz aslında hem etkinliğin hem de bizim yayınların e, amacı o. Onu diyecektim medyası aslında yani bir yandan şimdi insanları bir araya getirmek önemli şu açıdan önemli izleyen izle yani iz, anlatan ve izleyen konumları da kurulabilir pek çok ortak e, üretimin yapıldığı ortamlar da örgütlenebilir o zaten başlı başına çok önemli bir şey yani belki hani bir yayın yapmaktan çok daha önemli o kitleyi bir araya getirmek ama o kitleyi bir araya getirdikten sonra da onun yayınını yapmak e, şart yani çünkü belli Şimdi biraz da işte ben size anlattıkça da sorular biriktiriyorum. Mesela tamam hani 8, 8 sene diyelim belki yani, bu yıl 7, -7, 7, işte, evet. yani 7. kez düzenleniyor. Hı hı. İşte ne bileyim ben 6 yıldan beri süre gelmiş olan bir şey belki onu da tartışırız işte yani bütün bu etkinlik akabinde. ...kendisi e, ulusal basında nasıl bir... ...yani ses buluyor... ...yani yer bulabiliyor mu ya da kendisine falan... ...onunla ilgili şeyler de var... ...hani onları da konuşuruz aslında... ...ama yaptığınız şey hani bir meseleyi organize etmek üstüne bir de bunun yayınını yapıyor olmak ya da öncesinden de Hı -hı. yani etkinliğe Hı -hı. yaklaşırken de bunun evet. ortamını örgütleyecek yayınları yapıyor olmak o anlamda tabi yani yapı endüstri merkezinin kendi çok araçlı e, kolları ona çok imkan veriyor bir yandan tabi o da yine herhalde birkaç e, özverili kişinin çalışmasıyla <gülüyor> evet. oluyordur diye düşünüyorum evet her işte olduğu gibi aslında <gülüyor> evet. yani Mutlaka. şöyle el, el taş altına konmadığı zaman hiçbir tabii. alanda tabii. ben Nasıl? doğru bir şeyin elde edileceğini düşünmüyorum tabi doğru yani o hedefe doğru yani belli bir çerçeveyi çizip sonra o çerçeve içinden ne kadar çok şey yapılabiliyorsa yapabilmek gerekiyor. O i̇mkanlar da oldukça sonuna kadar da bunları evet. e, biraz böyle çimdiklemek gerekiyor galiba. Bir <gülüyor> ara verelim <Hiç> <gülüyor> <mi biz>? çimdiklemeden <gülüyor> evvel bir ara verelim kısa tamam. bir müzik arasından sonra konuşmaya devam edelim. Okay. Açık Mimarlık Programı'ndasınız. Ben Hasan Cenk Dereli. Farah Williams'tan Hepi'yi dinledik. ...umarım eğlenmişsinizdir. Stüdyoda Zeynep Gülşen ve Yasemin Engin Öz var. Minik selfiler alıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda herkese duyurulur. Bunları aynı zamanda... ...acikmimarlik.blogspot.com adresinden hmm. sizlerle paylaşacağız. O zaman camın arkasındaki arkadaş i̇şte, teşekkür ederim. Tabii ki prodüksiyon masasında Volkan Bey... ...her zaman olduğu gibi bizlere yardımcı oluyor. Sesimizi size ulaştırıyor. Evet. Eko Dizayn Konferansından bahsediyoruz Yasemin ve Zeynep'le beraber konuşurken tek günlük bir etkinlik olacak 15 Nisan tarihinde aslında kapsam olarak çok fazla geniş bir alanı tarıyor. Yerel yönetimde yeşil girişimler. Şimdi ben ana böyle başlıkları biraz okuyayım size. Hı hı. Aslında siz dinleyenler ekodüzenkonferansı.com adresinden bütün bu programa ve detaylı olarak da konferansın kendini nereye oturttuğuna dair bilgiye ulaşabilirsiniz. Doğru. Yerel yönetimlerde yeşil girişimler ana teması da bir konuşma dizisi var. İstanbul Londra birbirinden neler öğrenebilir? Peter Murray gelecek. Şeffaflık için yeşil doğru stratejimi genel bir panel var. Green retrofitting konusunun böyle bina yerleşim ölçeğinde bu meselenin yatırımcılar tarafından yine işin içinde oldukları bir tartışma dizisi içerisinde masaya yatırılması var. Enerji politikaları ve planlama uzlaşması planlama düzeyinde bu sefer yani o ölçekte bu meselelerin tartışılması mevzusu var. Enric Rüzgeli geliyor tasarım parçacıklardan ibarettir o. O tema içerisinde bir sunuş yapacak. Bunun dışında da vakayı türkleri var. Şimdi böyle bakınca aslında planlama düzeyinden e, bina ölçeğine, e, tasarımcısından e, araştırmacısına, planlamacısına ve yerel yönetimlerine kadar bir gün içerisinde yani kapsamlı bir şekilde e, çok da sıkıştırılmış bir şekilde aslına bakarsanız benim görüşüm e, bütün bu görüşleri dinleme e, şansı olacak. Ama bir yandan da önemli bir odak var değil mi? Yani bu, bu konferansın bu seferki teması yeşil, sürdürülebilirlik vesaire falan bir şey değil şeffaflık üzerine. Yani neden neden şeffaflık odağı var bu meselenin? Niye? E, niye? Zeynep, <gülüyor> <Senin? gülüyor> <gülüyor> cevap ismi ekodizayn ama niye? yani 2000 işte başladı söyledik... 2007'den bu yıla, 2008'den bu yıla 7 yıl olmuş. Bunun öncesi ve sonrası bir de sırasında Türkiye ve dünya gündeminde sürekli kavramlar silsilesi içerisinde kaybolup duruyoruz. Bunu akademisyen de alıyor, firma da alıyor, pazarlamacı da alıyor, reklamcı da alıyor, seviyoruz, ediyoruz. Hı hı. Ee, ama görüp yani bir bakıyoruz ki hem mimarlık tarafında e, proje geliştirilirken ve yaratılırken olsun, hem de e, yerel yönetim tarafında bunların e, mutfakları ve kamuoyuyla olan e, dokunuşlarında eksiklikler var. Bilmediğimiz ve bizim kendi aramızda tartışmayla sonlanan ama bir, bir evet daha birer kamu yani kamunun parça parçasıyız. Ama kendimizi tartışmanın ziyadesinde ulusal basında da ilgisi ilgi alanında olan bu konferansta ee, bu kavramları ve bu etiketlemeleri bir yana bırakırsak bu hı hı. süreçte e, şeffaflık neresinde siz bunun ne kadarını açık bir ortamda paylaşıp gösterebiliyorsunuz birbirinizle bütünleşik kavramdan entegre tasarımdan bahsediyoruz e, bu disiplinlerin farklı uzmanları birbirleriyle ne kadar açıklıkta çalışabiliyorlar ya da, ya da dürüstlük bağlamında belki de yani, ya yani o, tamam. o, o da aynen hı hı. E, e, kesinlikle ünlem ve soru işaretiyle evet. sorulması gereken bir başlık. E, dolayısıyla biz de e, bunun evet o belediyeden mimar tarafından giden ölçeklerde her disiplindeki insanın açık ve demokratik bir şekilde ifade edebileceği bir platformu bu konferansta sunmak istedik. Hı hı. E, şeffaflığı ön plana çıkartarak açık bir şekilde süreçlerde neler öğreniyoruz ne yapıyoruz ve bunu da hem nacizane kendi mecralarımızda hem de e, şu zamana kadar ciddi takip alan ulusal tarafta da ulusal basın tarafta da e, ...gündeme gelsin hı hı. istiyoruz. Çünkü e, ülkemizin de gündeminde... ...bu var. Hı hı. Ha, biz onun... ...mimarlık, yapı, fiziksel... ...çevre tarafındayız ama... E, ...önemli bir yerindeyiz. Evet, şeffaflığı yani dünya, tarzıçta. Dünyanın, dünyanın gündeminde... ...tabii ki bu bir yandan da yaşamın... ...devamlılığıyla da doğrudan alakalı olan bir şey. Ben çünkü genelde bu mesele üstüne... ...düşünürken hep şunu diyorum yani... şimdi ...çevremize baktığımızda gördüğümüz... ...yapılı çevrenin malzemesi... E, ...bu coğrafya, yakın coğrafya... ...üstünden bir yerden kazınarak dışarıya çıkarıldı. Yani ne kadar dışarıda bir şey görüyorsak o kadarı da e, topraktan çıkartıldı ve doğanın e, aslında tahribatının e, boyutu bir yandan o. Yani biz bir yandan bildiğimiz köylerimiz Bina üretim teknikleriyle üretim yapmaya devam ederken tüm bu yaptığımız tartışmalar o süreçlerin kendi içinde iyileştirilmesinden başka bir şey e, anlam ifade etmiyor. Ya da ne bileyim ben hani yüz küsür metre boyunda bir e, bina yaptığınız zaman siz e, onun içerisindeki işte çelikten betona e, kullanılan kaplama malzemelerinden şeyine kadar tabii ki bu işte sertifika programlarıyla bunlar hani puanlandırılıyor vesaire ama sonuçta o gerçekleştiriliyor ve bütün bunun sonunda da işte bir Yeşil bina oluyor. Ya zaten bunun eleştirisi de çokça var. Ben bunu bir yandan şöyle dillendiriyorum. İşte aslında bu konferansta mesela bunun gibi soruları gidip orada sormak için. Yani bana da mesela bir mesaj yani. Hani bunları sormak için de iyi bir fırsat aslında. Bir yandan şimdi bunu mimarlık ölçeğine doğru çekelim. Tamam hani yerel yönetimler bu imkanları sağlayabilir. Bunun e, kurgulayıcısı bir kısım yönetmelikler çıkartılabilir. E, ne bileyim yani hükümet tarafından vesaire. Ama... Mimarlık ölçeğine geldiğinde ya da daha doğrusu galiba ölçek her anlamda küçüldüğünde yapılabilecek şeylerin sayısı da artıyor. Çok büyük ölçekteki durumları kontrol etmek o kadar kolay olmayabiliyor ama ölçeği küçülttüğünüz zaman bu dediğimiz sorguladığımız şeffaflık ve dürüstlük anlamında sorguladığımız pek çok şeyi soru dışında bırakacak gerçekten dürüst eylemlere geçilebiliyor. Bunda da e, ben Yasemin'e şeyi sorayım bu vaka etütleri diye bir parçası Hı -hı. var e, yani hem seçkinin içerisinde Hı -hı. zaten Hı -hı. E, yani bir, o bir seçki ve programın içerisinde Hı -hı. de var ondan biraz bahsedebilir misin yani bu anladığım kadarıyla doğrudan mimarların yaptıkları işler üstünden bu temayı evet. Evet. E, dillendirdikleri bir şey. Ya Aslında şöyle bir şey vaka etütlerinde benim derdim hem sertifikalı binaları hem de sertifikalanmamış ama iyi niyetli çabaları bir şekilde Hı. bir göz önüne e, sermekti çünkü vaka etütlerinin sergisi de var aynı Hı -hı. zamanda o yapılan işler orada da görülebilecek. Fakat Hı -hı. E, o süreçte o netlikte bir ürün Elde edemedik işin açıkçası. O yüzden biz de hani dört tane bina üzerinden e, bu hani sertifikalandırılmış diyorlar. Peki nasıl bir süreç oldu? Hı hı. Hani birlikte mi çalıştılar? Hani, en e, çok sorduğumuz soru bu. Evet, ha, evet nasıl bir... Süreç oldu hani me meraklısı da var çünkü bu işin evet. hani o, o süreci de doğrudan öğrensinler diye e, dördü birbirinden farklı olan süreçleri farklı yaşanmış ilişkileri farklı yaşanmış dört bina var bu binaları seçmemin de nedeni belli bir mimari kalitelerinin olduğuna inanmam yani Hı -hı. E, yani çoğu mimarın da öyle düşüneceğini düşünüyorum. Yani sanıyorum. Hı hı. E, çünkü şuna da inanıyorum. İyi bir mimarlıkla çünkü iyi bir mimarlık eğitimi içinde biz zaten bütüncül tasarım meselesini öğreniyoruz. Hı hı. Ve e, bu binalarda iyi bir mimarlıkla zaten aslında çevre dostu bina sertifikasyon sistemlerinin checklistinin yüzde ellisini zaten alıp götürüyorlar. Hani hı hı. onun üzerine mekanik sistemle zaten yüzde yüz bulunabiliyor. O yüzden benim derdim e, biraz daha bu süreç. Türkiye'de bir de nasıl işliyor? Hani baktığınız zaman sertifika alıyoruz da izleniyor mu? Çünkü sertifikalanması çok da bir şey ifade etmiyor. Doğru, Eğer izlemiyorsanız doğru. performansını doğru, Evet. Tabii. Veya yalnızca sertifika almak da çok önemli değil. Sertifikaların Siz... kendisi de tartışmalı zaten. Yani onların evet. adres gösterdikleri malzemelerden süreçleri tabii, vesaire tabii. yani. Yani ben her şeyi biraz daha iyi niyetli bir Hı -hı. şey açısından <gülüyor> bakmayı <gülüyor> tercih ediyorum. Çünkü aslında sertifika da şöyle bir şey bir standart yakalıyorsunuz. Ben yüksek standartta olan kişilerle konuştuğum zaman sertifika çok anlamsız gibi durabiliyor ama... Hı -hı. ...bir bakıyorsunuz aslında %70-80 yapılan şeylerin zaten niteliği çok iyi değil. Hı -hı. Onları yükseltmek için bir araç olarak işe yarayacaksa Hı -hı. belki o zaman kullanılabilir okay. diye düşünüyorum. Hı -hı. Hı -hı. Süper. Peki bu e, vaka etifleriyle e, ilgili... E, ...yani ne yapacaklar, biz nasıl dahil olabileceğiz bu tartışmaların şeyine... Yani Şöyle, ...bir sosyal medya katkısından Evet, bahsedelim. hem Eko Design'ın Facebook ve Twitter... ...hem de Yapı Dergisi'nin Twitter sayfasından bize soru gönderebilirlerse... ...hani e, ben e, moderer ederken çünkü hani beşer dakikalık sunum... ...sonrasında beşer Hı -hı. dakikalık her bir projede soru cevap... ...ve en son e, bir on beş dakikada tekrar bir ya soru cevapla bir, bir hani şey yapacağım. Oradaki amacım bir doğruya ulaşmak değil... Hı -hı. Durumun panoramasını izlemek. Çünkü o kadar farklı arka planlar var ki insanların kafasında bu süreçle ilgili yeni soru üretilsin veya bir şeyler ortaya Peki, çıksın. Peki bütün bu evet. sosyal medya adreslerini e, ecodesignkonferansı.com adresinden e, bulabilecekler mi? Oradan Hı. bulabilirler. Hı. Bir de e, yani sadece şunu dipnot olarak ifade etmek istiyorum. Yasemin'in yani bahsettiği modelde edilecek e, seçki vaka etütleri bölümü. Gibi diğer tüm bölümler yani Cenkse'nin e, başlık olarak ifade hı hı. ettiğin her bölüm için geçerli bu soru cevap bölümü. Çünkü e, bir konuşmacın çıkıp bir sunum yapmasından ziyade bir tartışma ortamı yaratarak izleyicilerin oradan yeni cevaplar ve yeni sorularla çıkmasını hedefliyoruz. Süper. Dolayısıyla e, facebook.com ve twitter.com'da etkinlik bizim hı hı. E, a, sayfalarımız. Yapı dergisi de aynı e, slash yapı dergisi. Eco Design 2014'te. Hashtag etiketimiz hı hı. E, tüm yorumlar, görüşler ve sorular buradan gelebilir. E, çünkü meselenin hem süreli yani basılı yayın tarafı hem dijital yayın tarafı hem de fiziksel olarak etkinliğe dönüşme sürecinde yoğun bir şekilde bu e, katkıları değerlendirmek istiyoruz biz. Harika şeffaflık talebi olanların da hazır böyle organize edilmiş olan bir organizasyona hem katılarak hem sorularla hem bir, yani katılarak sorarak <gülüyor> ve de sosyal medya sorarak katılmasını da biz buradan tavsiye ediyoruz takipçisi olacağız acık mimarlık adresinden de paylaşımlarımıza devam edeceğiz katıldığınız için teşekkür ediyorum ben biz teşekkür ederiz. ederiz görüşmek üzere hoşça kalın açık mimarlık mimarlığın tüm halleri üzerine konuşma